bir cehil mushafı eline alıp yüzüne sürer ve ağlayarak, bu benim Rabbimin kelamı ve onun kitabıdır, derdi. İbni Ömer şöyle buyurmuştur, kim Hazreti Peygamber'e bir kere salavat şerife getirecek olursa ona on hasene yazılır, çarşıdaki işinizi bitirip de evinize döndüğünüzde musafınızı açarak okuyunuz, çünkü onun her bir harfine karşılık on hasene verilir, ancak ben, elif, lam, mim, bir kelimedir demiyorum, bunlar üç ayrı kelime olup her biri için de on hasene vardır.